ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين التقوا والذينهم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. <Gül> Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dhalika azka lahum. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Allahu <Gül> Muhterem Müslümanlar. Okumuş olduğum ayeti kerimede Allahu Teala peygamberimize, müminlere şöyle demesini emretmektedir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan çekinsinler, sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerime de Allahu Teala peygamberi vasıtasıyla müminlerin gözlerini haramdan sakınmalarını, harama bakmamalarını emretmektedir. Özellikle kılık kıyafete, örtüye dikkat edilmeyen bir asırda yaşamamızdan dolayı gerek erkek müminlerin gerekse kadın müminlerin sokakta, mahallede, çarşıda, pazarda bu konuda zinaya düşmeleri, göz zinasına düşmeleri, harama düşmeleri mümkün bir hal arttırmektedir. Müminlerin bu ahval içerisinde daha dikkatli olup, gözlerini haramlardan, yasak görüntülerden sakındırmaları elzemdir, vücubiyettir, gerekliliktir, dikkat arz eden bir konudur. Nur Suresi 31. ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz tesettürle ilgili, örtüyle ilgili, Kaydeleri, kuralları şu şekilde sıralamaktadır bakkolil muminat bu Ey peygamber mümin hanımlara kadınlara da söyle ya ne min sarihinle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar boya fazla ne vu cehun neızzlarının namuslarını korusunlar zina etmesinler flört etmesinler harama el sürmesinler harama yaklaşmasınlar ifetlerini namuslarını korusunlar aleyupdine Zine zinetlerini süslerini takılarını iç kıyafetlerini ev kıyafetlerini yabancılara, nikahı düşenlere göstermesinler. İlla ma zahara minha ancak kendiliğinden görünen kısımlar müstesna. Vel ne bi humurihinne ala cüyubihinne örtülerini başlarından olmak üzere üstlerinden başlarından yere doğru Sarkıtsınlar, yani bol vücut hatlarını belli etmeyen bir kıyafet giysinler. Ve la yubdi nizinetun, ev kıyafetlerini, iç kıyafetlerini veya süslerini, takılarını kocalarından başkasına göstermesinler üzerindeyken. Ev abaihinne veya babalarından başkasına göstermesinler. Ev abai bu'uletihinne veya eşlerinin babaları haricinde başkasına göstermesinler. Ev abnaihinne veya oğulları dışında başka birine göstermesinler. Ev ebni ıbul'tihinne veya kocalarının oğulları dışında başkasına göstermesinler. Ev ikvanihinne veya kardeşleri dışında başkasına göstermesinler. Ev beni ikvanihinne veya kardeşlerinin oğulları dışında başkasına göstermesinler. Ev beni ehavatihinne veya kız kardeşlerinin oğulları dışında başkasına göstermesinler. Av nisâ ihinne süslerini, takılarını, iç kıyafetlerini, ev kıyafetlerini, bunu gidip de dışarıda ona, buna, onun, bunun erkeğine anlatabilecek durumda olup ağzına sahip çıkamayan, başkasının güzelliklerini başkasına anlatma konusunda adeti olan böyle bir zaafiyeti olan kadınların yanında bile süslerini göstermesinler. Çünkü onlar diğer erkeklerle bu kadın arasında bir elçi olurlar ve o kadının süslerini, öz vücut özelliklerini bir başka erkeğe anlatmak suretiyle o kadının namusunu, iffetini bir şekilde lekelemiş olurlar. Öyleyse bu tür kadınların yanında bile Mümin kadınlar kıyafetlerine dikkat etmek durumundadırlar. Ayetin devamında, evme meleket ey menuhun ne veya mümin kadı kadınların sahip olmuş oldukları köleleri dışında başkasına bu zinetlerini göstermesinler. Evet tabiine gayra ulil irbe merjel kadınlara şehvet duymayan erkeklerin dışında başkasına göstermesinler. اَوَطْتُفْلِ الَّذ۪ينَ لَمْ Kadınların avretleri konusunda bir bilgisi olmayan, bu konuda yani bulu uçağına ermemiş olan çocukların, erkek çocukların dışında başkasına göstermesinler. وَلَا يَظْرُبْنَ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ min زِينَتِهِنْ Saklamış oldukları ziynetlerin seslerinin dikkat çekici bir şekilde duyulması için ayaklarını yere vurmasınlar. O yüzden bugün birçok topuklu ayakkabı yani gelenin kadın olduğu hissini insanlarda uyandırmak suretiyle insanların gözünü o kadına doğru bakmasına o kadına doğru nazar etmelerine sebep olan bir durumdur. İşte burada da bir tehlike söz konusudur. Bunlara dikkat etmek lazım. Vatubu ilallahi cemiyen. Ey müminler, topluca bu günahlardan tövbe edin, Allah'a dönün. Eyu müminun, ey müminler, la alakum tuflihun. Belki bu tövbenizle siz felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki: Adem oğluna zina'dan nasibi yazılmıştır. Göz zina eder. Onun zinası bakmasıdır. El zina eder. Onun zinası haramı tutmasıdır. Ayak zina eder. Onun zinası harama, zinaya gitmesidir. Kalp zina eder. Onun zinası zina etmeye niyet etmesidir. Kalkışmasıdır. Gördüğümüz gibi bunların hepsi vücut azalarının hepsi belli bir şekilde zina ediyor. Fakat bunların zinaları kısım olarak farklılık arz etmektedir. Yine hadisin sonunda ancak insanın iki ayağı arasında olan bu durumu ya gerçekleştirir ya da yalanlar diyor. Yani insan bilmiş bildiğimiz zinayı yaparsa gerçek zinaya düşmüş olur. Yapmazsa yapmazsa o büyük zinadan kurtulmuş olur. Hadis-i şerifte bu konulara dikkat çekmektedir. Bizler de müminler olarak gözümüze elimize, ayağımıza kalbimize sahip çıkmak zorundayız değerli müminler. Son bir hadis-i şerifle hutbemi sona erdiriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Sınfan min ehlin nar Lem arahuma, cehennem ehlinden iki sınıf iki grup insan vardır ki ben bunlara daha rastlayamadım. Bunlar kimler? Qum. Ma'hum siyatun, siyatun Öyle bir kavim ki inek boynuzuna benzeyen kamçılar ile insanlara vururlar. ikinci grup ve nisa'un, ikinci grup, kâsiyâtun <gülüyor> âriyât, giyinik oldukları halde açık gibi olan kadınlar. Giyinik oldukları halde açık gibi olanlar, açık hükmünde olanlar, yani dar giyenler, şeffaf giyenler, vücut uzuvlarını, azalarını belli edecek şekilde giyinenler mumilat ve mâilat yine aynı şekilde erkeklerle konuşurken sözü eğip bükenler seslerini çekici hale getirenler yürürken edepli yürümeyenler rûûsuhunneke ensimetil buht onların başları devenin iyi kör gibidir la yedhullnel cenneh Cennete asla giremeyeceklerdir. Wa la yecid Cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Wa innarihaa liyujedu min masa min mesirete keda ve Halbuki Cennetin kokusu çok uzaklardan bile duyulur. Böyle olmasına rağmen bu iki sınıf Cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Allah cümlemize çoluğuna çocuğuna kızına, gelinine, eşine sahip çıkan sahip çıkmayı nasip eylesin. Sahip çıkan müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. El zinası, göz zinası ve diğer gerçek zinalardan da bizleri ve ümmeti Muhammed'i korusun ve uzaklaştırsın. Ela inna hasenel kelam ve aبلغ النظام kelamullah el melik el aziz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 ve al-i İbrahim. İnneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed ve ala al-i Muhammed, kemâ bârakte ala İbrahim ve ala al-i İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım, bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Bize dünyada hayırlar ihsan ettiğin gibi ahirette de hayırlar ihsan eyle. Vatanımızı, milletimizi ve sair İslam ülkelerini her türlü fitnelerden uzak eyle. Vatanımızın, milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine kast eden iç ve dış düşmanları kahru perişan eyle. Vatanımızı, milletimizi görünür görünmez her türlü su üniyetlerden, kötü niyetlerden, her türlü tedbirden, her türlü düşmanlıklardan, emineyle uzak eyle vatanımıza milletimize daima selamet nasibeyle şüphesiz ki sen dualarımızı işitensin dualarımızı kabul edensin İnne ya'muru bil ve ve vel vel okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor, muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya iyilik etmeyi, bakmayı emreder. Her türlü fenalıktan, azgınlıktan, haddi aşmaktan men eder. Allah düşünüp ibret alasınız diye bu şekilde sizlere öğüt verir.